Merhaba, sevindirici bir haberle başlayalım hemen programımıza. Shell önümüzdeki yıla kadar Kuzey Buz Denizi'ndeki petrol arama planlarından vazgeçti. Nedeni ise petrol arama izni alabilmesi için gerekli çevre koruma ekipmanlarının standartların karşılanmaması ve gerekli testlerden geçememesi. Yapılan açıklamada olası bir sızıntıda kullanılmak üzere tasarlanan tutucu kapağın testler sırasında hasar gördüğü bildirildi. Greenpeace Uluslararası Kuzey Kutbu Kampanyası sorumlusu Ben Eichliff, Kuzey Buz Denizi'nde petrol arayabilmek için 7 yıldır uğraşan ve yaklaşık 5 milyar dolar harcayan şehrin harcadığı zaman ve paranın uygun bir acil durum planı yapmaya yeterli olmadığının görüldüğünü söyledi. Iclef, Greenpeace olarak defalarca şirketin Kuzey Kutbu'nda sızıntıya karşı alınabilecek önlem ve kurtarma planları olmadığını söylemiştik. Şirketin bu konuda gösterebileceği gülünç güvenlik açıklarından başka bir şey olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Kuzey Buz Denizi'nde petrol arama planı olan şirketler bu hassas bölgeyi mahvetmek için bu kadar büyük paralar harcamadan önce bir kez daha düşünmeli. Kuzey Buz Denizi'ndeki buzulların hızla erimeye devam ettiğini biliyoruz. Bu artık iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede acil adımlar atılması gerektiğini gösteriyor. Shell'in attığı bu geri adım gezegenimizin ihtiyacı olan pozitif kararlar için bir başlangıç olmalı dedi. Greenpeace, Haziran 2012'den beri Kuzey Buz Denizi'nde petrol aramalarının durması ve bölgede doğa koruma alanı oluşturulması için kampanya yürütüyor. Kampanyaya yaklaşık 2 milyon kişi bütün dünyadan imzalarıyla destek verdi. Umuyoruz artık petrol şirketleri çıkardıkları her gram petrol ile sadece kutupları tehlike altına atmakla kalmayıp, neden oldukları iklim değişikliğiyle biz ve çocuklarımızın geleceğini kararttıklarını da Görmeliler. Umuyoruz Shell ve benzeri şirketler 5 milyar doları kutuplara gömmek yerine bu paraları yenilenebilir enerji yatırımları için kullanırlar. Fakat maalesef yine en fazla kullanılan yakıt dünyamızda hala petrol. Dünya genelinde petrol talebinde %0.7 artış gözlenirken doğal doğalgazda küresel talep %2.2, kömürde %5.4, yenilenebilir enerjilerde ise %13 oldu. BP Dünya Enerji İstatistikleri raporuna göre geçen yıl Türkiye'nin enerji tüketimi bir yıl öncesine göre %9.2 arttı. BP'nin enerji sektörünün tüm alt alanlarına ilişkin küresel verilerden derlediği raporda enerji tüketimi bir önceki yıla göre %9.2 artış gösteren Türkiye'nin dünya enerji tüketimindeki payının %1 olduğu belirtildi. Petrol tüketiminde de Türkiye bu alanda dünyadaki tüketimin, %0.8'ini gerçekleştirirken Amerika Birleşik Devletleri tüm dünya petrollerinin %20.5'ini tek başına tüketiyor. Verilere göre Türkiye'nin dünya doğal gaz tüketimindeki payı ise %1.4 olarak gerçekleşti. Kömür üretiminde 16.6 milyon ton değer petrol ile %0.4'lük payı olan Türkiye'nin kömür tüketimi ise 32.4 milyon TEP düzeyinde gerçekleşti. Rüzgar, jeotermal, güneş ve atıkları içeren yenilenebilir kaynaklardan elde edilen brüt elektrik enerjisi tüketiminde de Türkiye geçen yıl %46.6'lık bir artışla 1.3 milyon TEP düzeyine ulaştı. Yani kömürün 30'da biri. Umalım Türkiye petrolden uzaklaşarak tamamen yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine geçerek gerçekten iklim dostu bir ülke olur. Bu arada Afrika ülkesi Ruanda'nın prestiji Türkiye ekonomik büyüme ile övüne dursun bayağı yüksek. Ruanda küresel ozon koruma ödülüne layık görüldü. Ruanda dünyamızı güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarından koruyan ozon tabakasının korunması için gösterdiği üstün çabadan dolayı Birleşmiş Milletler Çevre Programı'ndan uluslararası bir ödüle layık görüldü. Ödül ülkesini 14. Afrika Elçilik Konferansı'nda temsil eden Ruanda Çevre Yürütme Başkanlığı adına Colette de Rouhamya tarafından alındı. 1987'de imzalanan Montreal protokolüne göre her biri ülke ürettiği maddelerle ozon tabakasının yok olmasında sorumluluğu olduğunu kabul ediyordu. Ruanda bu protokolü 2003'te uygulamaya koydu ve ardından ozon tabakasını tehdit eden maddelerin ihracatında ve ithalatında düzenlemeler yapıldı. O zamandan beri birçok program uygulamaya koyan Ruanda atmosfere zehirli gaz salımı yapan hiçbir maddeyi ithal etmediği gibi... CFC gazlarının da ihracını protokole uygun olarak durduracak projelere yatırımlar yaptı. Ruanda gezegeni korumak için ciddi adım atılan bir ülke konumunda. Geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde de CFC gazlarını gizlice e, kaçakçılığını yapan bir şirket ortaya çıkmıştı. Öte yandan Türkiye'nin güneydoğusundaki çiftçilerin tarla sulaması için açtıkları 30 bini aşkın kuyudan Su çekmesinin bölgede enerji sıkıntısına neden olduğu bildirildi. Şanlıurfa Mardin Diyarbakır'daki çiftler 20 bin ruhsatlı, 10 bini ise ruhsatsız olan 30 bin aşkın su kuyusu ile yer yer 500 metre derinlikten çektikleri yeraltı suyu ile tarlalarında pamuk ve mısır üretimi yaparken bölgede buna bağlı olarak enerji sıkıntısı da yaşanıyor. Elektrik mühendisleri odası Diyarbakır Şube Başkanı İdris Ekmen Tüketilen enerjinin neredeyse Birecik Barajı'nın üretimine eşit olduğunu söyledi. Halbuki daha yeni bir TÜBİTAK projesi güneş enerjisinin sulamada kullanılmasını sağlayan sistemleri kurmuştu bölgede. Şimdi bunların yaygınlaşması gerekiyor ama her halükarda bunlar yaygınlaşsa da yeraltı suyunu tüketmeden tarım yapmak gerekiyor. 500 metreden su çekmek ne demek? Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.